O akıl sahipleri ayaktayken, otururken ve yatarken daima Allah'a zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve derler ki, Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmadın. Sen hikmetsiz bir şey yaratmaktan uzaksın. Bizi cehennem azabından koru. Biz göğü ve yeri biz göğü yeri ve arasındakileri boşuna yaratmadık. Bu Kafirlerin zanlıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay haline o kafirlerin. Sat 27 Biz gökleri ve yeri ikisinin arasındakileri bir anlam ve amacı göre yarattık. Kıyamet mutlaka kopacaktır. İşte bu sebeple sen onlara iyi davran. Hicr 85 Resulüksan Ashabi birlikte yolculuk yaparken, geceleyin uykudan uyandığında gökyüzüne bakarak, Ali İmran Suresi 191. ayetteki Rabbimiz, sen bunları boş şehri yaratmadın ifadesinden başlayıp 193. ayetin sonuna kadar okurdu Nesai Kıyam-ı Rabbimiz sen kimi cehenneme sokarsan onu rezil edersin zalimlerin ise hiçbir yardımcısı olmayacaktır Rabbimiz doğrusu biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran Peygamberi duyduk. Derhal iman ettik. Rabbimiz, büyük günahlarımızı bağışta, küçük günahlarımızı ört. Bize iyilerin ölümünü nasip et. Doğru yolu gösteren, Kur'an'ı işitir işitmez, biz iman ettik. Rabbine iman eden kimse ne ecrinin eksilmesinden korkar, ne zulme uğramaktan. Cin 13 Bize iyilerin ölümünü nasip et derken, Hazreti Yusuf şöyle dua etmişti. Rabbim gerçekten de sen bana mülk ve saltanattan büyük bir nasip verdin. Rüya tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'ım. Dünyada ve ahirette beni koruyup destekleyen sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarının arasına kat. Yusuf 101 Rabbimiz Elçilerin vasıtasıyla vaat ettiğin mükafatları bize ver. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Çünkü sen asla sözünden caymazsın. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz ki Allah karşı konulmaz kudret sahibidir ve inkarcılardan intikam alandır. İbrahim 47 Bunun üzerine Rableri de onların dualarına şöyle karşılık verdi. Erkek olsun, kadın olsun, sizden çalışan hiçbir kimsenin emeğini boşa çıkarmayacağım. Zira siz birbirinizi tamamlayan parçalarsınız. Hicret edenler, vatanlarından çıkarılanlar, benim yolumda eza, cefa gören, görenler, hakarete uğrayanlar, savaşıp şehit olanların da günahlarını mutlaka affedeceğim ve onları Allah katından bir mükafat olmak üzere İçinden ırmaklar akan hani cennetlere koyacağım. Zaten güzel mükafat da ancak Allah'ın katındadır. Mümin olmak şartıyla erkek ve kadın salih amel işleyenler cennete girecek ve en ufak bir haksızlığa da uğramayacaklar, uğramayacaktır. Nisa 124 Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak salih amel işlerse elbette ona güzel bir hayat yaşatacağız. Onlara Mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl 97 Allah yolunda öldürülenlerin ise yaptıklarını o hiçbir zaman boşa çıkarmaz. Muhammed 4 Peygamber Efendimizin hanımı Ümmü Seleme Radallahu Anha Ey Allah'ın Resulü, Kur'an-ı Kerim'de hicret konusunda kadınlardan bahsedildiğini hiç duymuyorum demişti. Bunun üzerine Ali Erman suresinin 195. ayeti inmişti.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 Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. Taha 131 Size verilen her şey bu dünya hayatının geçici nimeti ve süsüdür. Oysa Allah katında onlar daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bunu düşünmüyor musunuz? Düşünemiyor musunuz? Kasas 60 Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girmez. Onların diğer diğer dolaşması seni aldatmasın.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 Nisa 77. Onlar dünya nimetlerinden bir süre faydalanacak, sonra dönüp bize geleceklerdir. Biz de inkar etmeleri yüzünden onlara şiddetli azabı tattıracağız. Yunus 70. Allah'a iftira edenlerin bu dünyadaki hayatı çok kısa süre bir faydalanmadır. Ardından kendilerini can yakıcı bir azap beklemektedir. Nahl 117 Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Vallahi ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize kaldırıp çıkardığı sırada parmağında kalan su kadardır. Baksın parmağına ne kadar su var. Müslüm Araplarının emrine uyanlara mükafatın en güzeli vardır. Onun emrine uymayanlar bütün yeryüzüne hatta bir o kadarına daha sahip olsalar. Azaptan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Hesabın en kötüsü onları bekliyor. Varacakları yer cehennemdir. Orası ne fena bir döşektir. Rat 18 Kafirlere de ki sizler yakında mağlup olup cehenneme sürüleceksiniz. Cehennem ise ne kötü döşektir. Ali İmran 12 Ancak Rablerinden korkan ve O'na karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir ikram olmak üzere içinde ırmaklar yakan cennetler vardır. Allah katında onlar iyi kullar için daha hayırlıdır. Allah rızkı dilediğine bol dilediğine sınırlı verir. İnkarcılar ise dünya hayatına pek sevinip çımarırlar. Oysa ahiret hayatının yanında dünya hayatı geçici bir avuntudan ibarettir. Rat 26. Çünkü elinizdeki nimetler tükenir, ama Allah'ın katındaki nimetler tükenmez. Sabredenlere mükafatların yaptıklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahil 96. Ama Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için üst üste bina edilmiş köşkler vardır ki altlarından ırmaklar akar. Bu Allah'ın vaadidir. Allah verdiği sözden asla caymaz. Zümer 20. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya vardıklarında cennetin kapıları açılır ve bekçileri size selam olsun derler. Tertemiz geldiğiniz oraya ebediyen kalmak üzere girin. Zümer 73 Şükreden iyiler ise kafur katkılı kadehler içerler. Kafur bir pınardır ki, Allah'ın kulların ondan içer ve ona diledikleri tar tarafa aktarırlar. İnsan 5-6 O iyilik ehli olanlar mutlaka bol nimet içindedirler. İnfitar 13 İyiler nimet içindedir. Müteffifin 22 Fakat siz dünya hayatını ahirete tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ala 16-17 Gerçekten ehli kitap içinde öyleleri vardır ki hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilene Allah'a büyük bir saygı içerisinde iman ederler. Allah'ın ayetlerini değersiz dünya menfaatiyle değiştirmezler. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah insanları çok hızlı bir şekilde hesaba çeker. Ama yine de onların hepsi bir değildir. El kitabın arasında geceliğin secdiye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırırlar. Hayır, hayır işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar salih kullardandır. Ali İmran 113-114 ''Küçük bir dünya menfaati için benim ayetlerimi satıvermeyin ve benden, yalnız benden sakının.'' Bakara 41. ''Müminler, sabırlı olun. Sabırda düşmanlarınızı geride bırakın. Daima savaşa hazır olun. Allah'a karşı gelmekten sakın ki böylece ebedi kurtuluşa eresiniz.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili bazı hadislerinde şöyle buyurmuştur. Allah yolunda bir gün hudut nöbeti tutmak dünyadan ve dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. Sizden biriniz, birinizin kamçısının cennetteki yeri dünyadan ve dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. Kulun Allah-u Teala'nın yolunda akşamleyin veya sabah erken vakitteki yürüyüşü de dünyadan ve dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. Buhari Cihad Her ölenin amel defteri kapatılır. Ancak Allah yolunda öbür tutarken ölen kimsenin ameli kıyamete kadar durmadan büyür. Bu kimse kabir fitnesinden de emin olur. Ebu Davud Tirmizi Ahmed bin Hanbel Ey müminler! Kat kat faiz yemeye kalkmayın. Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı davranmaktan sakının ki, Evedi kurtuluşa eresiniz. Ali İmran 130. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının. Onun rızasını elde etmenin yollarını arayın ve onun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. Maide 35. Ey iman edenler, içki, kumar, tapınmak ve putlara kurban kesmek için dikilen taşlar, fal ve şans okları şeytan işi birer pislikten başka bir şey değildir. Bunlardan kaçının. Ki ebedi kurtuluşa eresiniz. Maide 90 Şöyle de haram ile helal bir değildir. Haram olanın çokluğu hoşuna gitse de bu böyledir. Allah'a karşı gelmekten sakının ey akıl sahipleri. Böylece ebedi kurtuluşa eresiniz. Maide 100 Allah'ın azabını hatırlatarak sizi uyarmak için içinizden birine Rabbinizden bir öğüt gelmesine mi şaşırdınız? Şaştınız. Onun sizi Nuh sonra onların yerine getirdiğini ve sizi daha da güçlü kıldığını hatırlayın. Allah'ın verdiği nimetleri hatırlayın ki ebedi kurtuluşa eresiniz. Araf 69 Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle karşılaştığınızda sebat edip direnin. Allah'ı çok zikredin ki başarıya ulaşasınız. Enfal 45 Ey müminler! Hepiniz tövbe ederek Allah'a yöneliniz ki, Ebedi kurtuluşa eresiniz. Nur 31. Ey insanlar ruku edin. Secde edin. Rabbinize kullukta bulunun ve hayır işleyin ki ebedi kurtuluşa eresiniz. Haç 77.